Merhaba, Greenpeace Türkiye havanı koru diyerek yetkilileri hava kirliliğini Dünya Sağlık Örgütü'nün insan sağlığı için olması gereken limit değerinin altına çekmeye ve hava kirliliği olan ilçeleri koruma bölgesi ilan etmeye çağırıyor. Tesli edilen rakamlar durumun ne kadar acil olduğunu ortaya koyuyor. Greenpeace Türkiye temiz bir nefes almak isteyen herkesi havanı koru org sitesinden kampanyaya katılarak imza atmaya davet ediyor. Dünyada yaşayan insanların %99'u hava kirliliğinin ciddi sağlık riskleri oluşturduğu bölgelerde yaşıyor. Enerji, ulaşım ve ısınma politikalarının yarattığı sessiz katil ortalama yaşam ömrünü kısaltıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hava kirliliği her yıl 7 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Oysa hava kirliliğine bağlı erken ölümleri engelleyebiliriz. Havayı kirleten en büyük tehlikelerden biri Dünya Sağlık Örgütü'nün Kanserojen madde ilan ettiği partikül madde 2,5. Türkiye'de henüz partikül madde 2,5 kirliliğiyle mücadele etmek için belirlenmiş yasal bir limit değer yok. Geçtiğimiz yıl 91 bin kişi partikül maddeler havada kalmasın, limitler belirlensin talebiyle Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı harekete geçmeye davet etti. Bakanlık bu çağrıya hazırladığı taslak yönetmelikte PM 2.5 limit değerine yer vererek cevap verdi. Greenpeace Türkiye bu kez yetkilileri hava kirliliği ölçümlerinin düzenli yapılması ve hava kirliliğinin insan sağlığı için olması gereken limit değerleri düşürülmesi için harekete geçmeye davet ediyor. Çünkü Türkiye'deki temiz hava eylem planları bunun için yeterli değil. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje sorumlusu Gökhan Ersoy kampanya ile ilgili fosil yakıtlara dayalı ulaşım, ısınma yöntemlerimiz ve enerji üretim biçimlerimiz gezegeni her geçen gün yok oluşa bir adım daha yaklaştırırken temiz hava hakkımızı da gasp ediyor. Türkiye'nin onlarca il ve ilçesinde kirli hava ile yaşamaya mahkum edilmiş milyonlarca insan var. Temiz hava eylem planları ise bu durumu değiştirmeye yetmiyor. Bunu değiştirmek yönetmelikte bölgesel kirlilikle mücadele edecek etkili mekanizmaları hemen devreye sokmalıyız. Kamu görevlileri düzenli limit aşımlarının olduğu ilçelerde koruma bölgesi ilan etmeli ve havamızı kirleten faaliyetleri durdurma konusunda tereddüt etmemeli. Havasını korumak isteyen herkesi bu talebi yaşadıkları çevre şericilik ve iklim değişikliği il müdürlüklerine iletmeye ve Greenpeace Türkiye'nin kampanyasına imza atarak destek olmaya davet ediyoruz diye konuştu. Havanıkoru.org sitesi üzerinden kampanyaya katılıp sizler de imza verebilirsiniz. İstanbul'da son hafta yaşanan yoğun kar yağışının etkisiyle barajlardaki doluluk oranı son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Karların erimesiyle birlikte oranın artacağı da tahmin ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ verilerine göre İstanbul'daki 10 barajdan 9'unda doluluk oranı %70'in üzerine çıktı. En düşük seviye sazlıdere barajında o da %57,75. Kazandere ve ıstrancalarda doluluğun %100'e ulaştığını belirten İSKİ açıklamasında Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Kobuçdere, Elmalı ve Ali Beyköy barajlarının maksimum seviyeye ulaşmasının beklendiğini söyledi. Dere ve baraj hazdalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı da vatandaşların dere yataklarından uzak durması gerektiği uyarısını yaptı. Fatsa'da Altın Tepe Madenciliğin siyanür kullanarak gerçekleştireceği altın madenciliği faaliyetlerine karşı yürüyüş gerçekleştiren Fatsa Ünye Doğa Koruma Platformu adına oluşturulan düzenleme kurulu üyeleri hakkında verilen ceza bozuldu, beraat kararı verildi. Böylece 2013 yılında Ordu ve Fatsa ilçesinde chat süreciyle başlayan siyanürle altın işletmeciliğine karşı yurttaşlar eylem ve etkinliklerde yaşam alanlarına sahip çıkmıştı. 25 Ocak 2015'te gerçekleştirilen yürüyüşe katılan Fatsa Ünye Doğayı Koruma Platformu adına düzenleme kurulunu oluşturan Ali Demirci, Güven Atabay, İsmet Atar, Şener Yorulmaz, Kadir Özyurt, Yunus Ertopçu hakkında 2911 sayılı toplantı ve yürüyüş yasasına aykırılıktan soruşturma açılmıştı. Düzenleme kurulu üyeleri verdikleri ifadede izinli yürüyüş yaptıklarını, kitlenin miting sonrası yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirtilse de 5 ay hapis ve hüküm açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi. Yapılan itiraz sonrası anayasa mahkemesi kararı bozdu. FATSA 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ise beraat kararı verildi. Üyelerin avukatı Emrah Duman dava hakkında FATSA'da siyanürle altın işletmeciliğine karşı düzenleme kurulu oluşturulan müvekkilimin bu bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Cumhuriyet Savcılığı tarafından kamu davası açıldı. 2911 sayıda gösteri ve toplantı yasası geriye açılan davada müvekkillerime ceza verildi. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı kullanıldı. Anayasa Mahkemesi herhangi bir zarar olmaması nedeniyle itirazı kabul etti. Yeniden görülen davada beraat kararı verildi. Bu karar başka zamanlarda kullanılabilecek emsal bir karar özelliği taşıyor bilgisini verdi. Zaten toplantı ve Yürüyüş yapmak bu ülkede normalde kanunlarla serbest ve bunun engellenmesi de kabul edilebilir bir durum değil. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre Kanal İstanbul'un yapılmaması için vatandaşlar ya Kanal ya İstanbul diyerek Kadıköy rütabında bir eylem gerçekleştirdi. Ya Kanal ya İstanbul koordinasyonu tarafından duyurulan eylem 19 Mart'ta saat 17'de Beşiktaş iskelesi önünde gerçekleştirilecek. Koordinasyon tarafından yapılan açıklamada kararlıyız kanalı yaptırmayacağız ifadelerine yer verildi. İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından Şubat'ta verilen keşif ve bilirkişi incelemesi kararı öncesi eylem çağrısında bulundular. Ve Kanal ÇED davası keşif ve bilirkişi incelemesinden önce bizler de sokaktayız diyorlar. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.